şu yapacak yapılacak. Veyahut da e, insanın sözüyle insanın kendi varlığı e, büyülerde kullanılmıştır. Bir sözlü şeyler kullanılır. İki tabi şeyler. Tabi şeyler nedir? Toprak, su, hava, rüzgar, ısı ve enerji vesaire vesaire. Bunların element olarak kullanılarak yapılan insanın gücünü daha güçlü hale getiren bu efendim kokular da bunun içerisinde. Bunlarla birlikte yapıldığı zaman Bunlarla birlikte muhatabına, düşmanına karşı yaparlar. Böylelikle yapıldığı zaman da biz bunun gücüne, ortaya çıkan güce ne diyoruz? Büyü diyoruz. Yani büyü kelimesinin üzerinde açılım olarak da şeytani bir şey, haram bir şey, kötü bir şey diye ifade ediyoruz. Ve haksızlık ve haram olan şeyleri bahsediyoruz. Dolayısıyla bu güçlerin tesir ettiği zaman insanlarda da güzel şeyler olmaz. Ne olur? mesela kreis dediğimiz kan dolaşımına tesir eder. Sonra ne olur? Yemek içmeden kesilir. Sonra ne olur? Hayal görmeye başlar. Sonra ne olur? Efendim kendisini ve düşmanları çok olduğunu, sürekli kendisinin kötü olduğunu veyahutta da yıkasa bile asla temizlenmediğini düşünür. Farklı farklı boyutlarda. Şimdi bu böyle bir duruma gelmiş kişiye doktor geldi teşhis koyuyor. Diyor ki bu şizofreni olmuş diyor. Şizofreni ne demek? Bir kişi vücutta kendi kişiliğinden çıkmış aynı anda iki kişilik haline gelmiş. Şizofreni tanımı budur. Bu yeterli midir? Bu şizofreni başlığının altında belki de kırk tane diğer ana başlıklar var. ve Dolayısıyla bunlar içerisinde büyü de var. Büyüden etkilenerek bu duruma girmek, efendim karı koca arasında yapılan büyüler haram e, ve haram olan bir sürü bu metotlarla insan hayatı insan hayatından soyutlanan ve toplum hayatından soyutlanan bir duruma gelebiliyorlar. Bu açıdan da Allah büyü ve büyücülerin şerrinden ümmeti Muhammed'i ve bizleri korusun. Bizi öncelikle bu anlattığımız e, farklı boyutlardan hangisiyle ilgili bir şey olduğunu tespit için muhakkak efendim yani bilen bir insana sormadan bu işin içerisinden e, çıkmak mümkün diye. Efendim bu şeyler yoktur, bundan uzaktır demek Kişilerin üzerinden biraz psikolojik korkusunu almada yardımcı olur. Ama iş başa düşmüş, hastalanmış, bu şekilde hasta olan insanların doktora gitmesine engel olmaz. Gitmesi lazım. İkincisi doktora gittiği gibi de dua ile efendim bu yapılan e, kötü işlerin çözülmesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. E, gerek sihir kelimesinin geçtiği ayetlerin eee ve قال Musa ما جئتم من سد إن الله سيظله إن الله لا ينسخ diye bu ayet kermeyi veyahut da selam kavlen birabbirrahim ayet kirmesini veyahut da felak menas ayet kirmelerini efendim 313 defa okuyarak ya da efendim herkesin kendi anne baba isim birleştiren netice itibarıyla kaç çıkarsa o adette okuma şeklinde yapıldığı anda Allah onları sıkıntısından kurtarır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hem Müslim'de, Buhari'de hem de Taberi'de geçen bir rivayette böyle büyülerin yapıldığını biliyoruz ve onun içinde Felak ve Nas suresinin indiğini, 11 ayetin indiğini ve 11 defa okuduklarını ve de e, o yapılan büyünün e, bir Yahudi kabilesinin içerisinde e, ar arsasında bulunan bir kuyuya attıklarını ve oradan Hazreti Ali ile bir başkası gidip çıkarttıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili bu bilgiler böyle bilgi olsun diye söyledikten sonra ehil olan bu konuda herkes ehil midir? Herkes e, efendim güzel İslami olan metodu mu kullanıyor, kullanmıyor mu? Bu konuda tabii ki e, yani e, biraz daha dikkatli olmak lazım. Çoğu zaman ben özellikle şunu söyleyeyim Celcelitiye duasının bu gibi büyülenmiş insanlara okunmasında çok büyük fayda göreceksiniz. Cuma günü 7'şer defa veyahut da her gün birer defa okumak suretiyle büyük faydası vardır. Çünkü bu e, duada efendim e, Tevrat'ta, İncil'de ve e, Kur'an'da olan veyahut Kur'an'da olmayan diğer kitapta olan bir bir türlü e, dualar var. Çeşitli en zengin dua olarak biliniyor Cevzeri'tiye. Cevşeri'nin Kebir var. <gülüyor> Hah, hocam 75 ve 76 ne diyor? İşte Ya Rabbi bana müsahhar bir yardımcı daima Hazreti Hazret Allah'ım ifriti onunla bütün sıkıntılarımı gider İfrit mi? Ee, bir dakika kaçıncı şey dedin? 75-76 ee, Evet böyle bir şey geçiyorsa ya 76 o ifrit içinde bana itaat eden bir hizmetkar Vahdörni hadimen bir bakayım. Doğru. Ee, korkmanıza lüzum yok. Burada eğer öyle bir şey geçiyorsa bile e, Müslümanların lehine kullanmak üzere bir cümle e, kullandığını düşünüyorum. Ama öncelikle bir ben de bir bakayım. Mesela şurada galem endi Mustafa hayır, murselin veftal teferrekat öncesinde kana cin Evet. İfrit kelimesini ben hiç orada geçtiğini e, görmedim ama Hatta ifrit diye bu şekilde değil de bir hizmetçi gönder diye var yani ifrit diye. Belki tercüme ederken onu e, kılama içerisinde alması gerekiyor. O almamış olabilir. Arapçada yok yani. Arapçasında ifrit yok yani. Tercüme ederken birisi oraya ilave etmiş olabilir. Yani şöyle bakıyorum ifrit kelimesini göremiyorum. Nasıl kim tercüme etmiş? E yazılması olmalı o zaman yanlış derim. Ha mesele. Evet. Aynı yani yardımcı olma manasında ama buradan var mesela. <gülüyor> Dağıt ki yallah hakkı mehnyani bil ve musaqrat fiha bi kelimesinin e, efendim onların isimlerinden birisi ve bunun da efendim e, Türkçe ifrit şeklinde tercüme edildiyse bilmiyorum ama bu e, ifrit kelimesinden korkm meüzüm yok yani onların içerisinde Müslüman olanları davet ediliyor Dolayısıyla onların da hizmet etmek için yani düşmanlarınıza karşı e, mesela her şeyi e, mesela herhangi bir şekilde zehire zehirle karşılık korunma metodu vardı Zehire pan zehirle yani insanlardan birini söylersiniz adam gitmiyor o zaman onların içindeki onların padişahı olan evet zehir panzehir gibi onların içinden Müslüman olanları davet ederler. Bu Hazreti Ali Efendimizin mutat duasıdır ve bu dua e, bu şekilde hazırlanmıştır. Bence çok güvenli bir duadır. Korkulacak bir şey yok. Burada ifrit kelimesini o niye tercüme etmiş? Yani kim, kim hangi kitaptan onu aldın buraya koydun yoksa internetten? İnternette pek sağlıklı bilgi sağlıklı bilgi yok ya. Yani. Güvenilir insanlardan tercümelerden bakın, oradan okuyun. Yoksa yanlış bilgiler e, edinmiş olursunuz. Aynısına benzeyen bu, burası var. Bunun dışında efendim mesela fakacın ma mehmedin diye, evet fakacın mah, Türkçesi kitap olarak yok mu yanınızda? Arapçası da var. Mesela e, buduhun ecazatın batadın zehecin bi vah bil ve nasıl esrar yani ben ifrit kelimesinin burada geçtiğini göremedim ve aklımda kaldığı kadarıyla da yok. Onu birisi oraya öyle e, katmış. Yani bu nedir filan sorusuna kendi kafasına göre bir mana vererek yazmış olduğunu düşünüyorum. Evet başka da soru yoksa Türkçesi var. Türkçesi istediğin zaman gönderebiliriz. Evet Musa orada mısın ya? Hiç yardımcı olmuyorsun. Yani sen de yemen falan gittin. Bizde de yavaş yavaş kahvaltı zamanı yaklaştı. Yok yok celciolatiye'den korkmayın ama korku varsa üzerinizde bir şey var demektir. Celciolatiye oku, ok, okunurken korkuyorsanız o korkan siz değilsiniz ve sabırla sebatla devam edin. Ondan sonra ta ki huzur bulana kadar. Evet huzur bulduğunuz zaman kurtulduğunuz demektir. Eûz-i Besmele'nin çekildiği yerde şeytan korkar kaçar. Ama bazı insanlar şeytanla çok işli dışlı olunca onlar da korkarlar. Onun için de size böyle demiyorum ama elbette böyle bir durum varsa burada bu işarettir. Yani iyi durumda değilsiniz. O zaman kaçmak değil çare. Hani doktor korkusu sıhhatli olma anlamına gelmez. Aksine bir şeyler olabilir demektir. Hocam bu Hükiyem suresi. Evet. Evet. Rukiye suresi diye bir şey yok. Rukiye için okunan ayetler demek. Evet. Tabii. Evet. Rukiye diye bir sure yok ama Rukiye ayetleri var. Evet. Bunlardan korku falan yoksa yine devam edin ama hamdolsun üzerinizde bir şey yok demektir. Bu gibi ayetlerden korkan insanların muhakkak sürekli inatla Yasin'i okumasını tavsiye edelim. O korkuları gidene kadar. Felak Nası okumalarını tavsiye ederim. Bu korku onların e, ecelini hazırlar. Yani korkudan kurtuluş yok. Korkmakla buyur, hastalıktan kurtuluş yok. Ne yapacağız? Aksine korkmadan devam edeceğiz. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. Çoğu arkadaşlar şeytandan fazlaca konuşulmasını istemez. O adamlar çok iyi durumda olduğu için bu korkular var manasına değil. Aksine çok kötü durumda olduğu için. Çoğu adamlar kabirden Bahsedilmek istemez. Çünkü kabirde ne olacağı o korkusu onu yiyip tüketmiştir. Onun için istemez. Devamlı da bahsedecek halimiz yok. Ama ara sıra bahsedildiği zaman korku var ise demek ki bir problem var. Dişiniz, diş ağrısı gibi. Mesela her dişe dokunuyor bir şey yok. Ama bir dişe geldi ki hemen bağırıyorsun. Doktor ne neden? Ha problem burada. Problem bu dişin de içinde iltihap olmuş. Böyle baktığımızda e, demek ki bu korkular e, boşuna değil, bir türlü bir yerde bu korkulardan hareketle kendimizi te teşhis ve tedaviye açık tutmak lazım. Hemen kurtuluşu evzü besmele de, evzü besmele çekmek lazım. Efendim her zaman bu adla böyle konuşuluyor gibi kardeşlerimiz sıkıntı çekebilir. Bu kadarıyla bugün yet yetinelim, konuşmuş olan. Musa'cığım orada mısın ya mübarek? Biraz da şöyle bir uyup kaldıysan yandık bir kendisi bir yapmıyorum falan onu sorduk konuştuk tamam Allah razı olsun Allah'ın selamı sevgi ve muhabbeti bütün Müslüman kardeşlerimiz olsun yani maşallah herkese uyuttuk efendim ben de müsaade isteyeyim Allah'a emanet olun amin cümlemizden inşallah ya e, yıldızname <gülüyor> ya ne yaptın yıldızname işine giriyorsun ne işin var orada yani hep tehlikeli bölgelerde uğraşıyorsun dikkat et <gülüyor> Ya Yıldızname'den önce Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin makalatı var, Makalat, onu oku, sonra Yıldızname'yi anlarsın. Ama Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin makalatını okumadan Yıldızname'yi okursan e, falcı olup çıkarsın. Ama önce makalatı oku, onun temel yapısı makalette vardı. Evet. Allah'a emanet ol. Bugünlük bu kadar olsun. Musa bu işi derine daldırıyor. <gülüyor> Herhalde şu anda Yıldızname içine mi daldı? Ne yaptı? Musa dikkat et. Ayet-i iyi oku. Felaknası iyi oku. Bir arkadaşım e, fala inanmadığı halde Yıldızname, Yıldızfala adıyla bakılan şeylere inanılacağını söylüyor yok yıldıznameden söylenen şeylere inanmak e, en azından büyük günahtır. Çünkü çoğu insanlar oradan bilgileri mutlak bilgi, doğru bilgi diye bakıyor. Onlar mutlak ve doğru bilgi değildir. Onların çoğu işaret bilgileridir. İşaret bilgileri mutlak bilgi diye satmak şarlatanlıktır, günahtır. İşaret bilgileri işe yaramaz mı? Yara. Bazen ifade toplumda faydası vardır. Hani içki Haram ama faydası da var mı? Vardır. Efendim birçok şeyin böyledir. Faydalı tarafından bakıp doğru yerde kullanmak yerine bir bütün olarak ilimmiş gibi bakmak yanlıştır. Haram olan kısımda budur. Kötüye kullanma ihtimali efendim, e, yasaklanmıştır. Gizli kalmıştır. Gizli kalan şeyler hakkında çok fazla efendim e, Kur'an gibi, ayet, hadis gibi ortaya mutlak bilgiler şeklinde ortada dolaşmış olması Müslümanların lehine değil, aleyhinedir. Normal doğru yol varken, talih böyle, efendim, işaret yollarına lüzum yok. Bazı şeyler e, lazım olduğu yerde kullanılır. İnsan yapısıyla ilgili, insanın davranışıyla ilgili. Avrupa'da bu ilimler de kullanılıyor. Dolayısıyla Müslümanlar arasında da ölçüsü kaçmadan kullanılabilir. Bu açıdan ben öncelikle Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin makalatını okumak o girişte bir e, bölüm var. Toprakla, suyla, dört unsurla ilgili bir giriş bölümü var. O giriş bölümünde çok büyük bir şekilde önce bir internette varsa bir bakın makalat, Hacı Bektaş ve lezzetler makalatını bir alın okuyun. Ondan sonra Muhittin Arabi adına yazılan şeyler varsa onları birlikte değerlendirmek lazım. Elbette yerde ve gökte melekler vardır, görevliler vardır. Bu görevliler ve meleklerle ilgili bilgiler veriyorsa, bunların faydası vardır. Zaman gelip bu meleklerden ispat edilmiştir. Şahin Aşımen kitaplarında da onun dua ve ses, sırlı kitaplarının onların talebesinin yazdığı kitaplarda da bazı şeyleri böyle görüyoruz. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri de aynı zamanda Şahin Aşımen gibi gizli zikir yapan kişilerdendir. Büyüklerdendir. Dolayısıyla bunların kitaplarında da bazı şeyleri görüyoruz. Ama insanlar sürekli çok basitte indirmiş bir şekilde cevap bekliyorlar. O açıdan çoğu zaman da bunlar kötü de kullanıyor, kötü imaj meydana bırakıyor. Bu imajlardan uzak durmak lazım. Dikkat et fazla kapıları açma Mustafa abi, gelin sonra. <gülüyor> bu Melis Berlin güzel konuştu. Hocam insanlar bu kadar dini derinliğe girmeleri doğru mu mesela, değil mi? Bu sure su nedir? Su birey. evet. Umr'u okuyamıyorum ya. Sümbre, Sümbre kardeşim bak yazmış, bizim Zolingen'den herada bu. Yani derin evet ne dedi şeyi güzel yazdı Berlin Melin